Amüeyin he feddareyn Allah Rabbı ağuzbük okay, minh mizatı şeyhatin ve ağuzbük okay, Rabbıni yapzurun Bismillahi R-Rahman R-Rahim ve imin şeyin illa gündemiz hazaenu ve manunazilhu illa bıqaderi məglum. Sıddık Allahü Hicr Suresinin 21. ayeti kelimesinden devam ediyoruz. Sureyi Hicr 21. ayet-i kerime. Ve immin şey'in Allah'ımız Celle Celaluhu yeryüzünde hiç bir şey yok ki illa indena hazainuhu. Sizin göremediğiniz, efendim idrak edemeyeceğiniz, edemediğiniz bütün gaybı bilen Allah Celle Celaluhu kainatın Sahibi odur. Görebildiğimiz var, yüklerimiz ne kadar çok. İlla buyuruyor Allah. Indena katımızdadır hazainuhu o hazineler. Hazineler görülen mesela bir enerji. Görülen enerji var. Bir de görülmeyen ne enerjiler var. Mevlaneler yaratmış. Kullarının ihtiyacına göre Mevla yaratıyor. İlk dönemde insanlar odun yaktılar. Odun bitti. Sonra kömür yakıldı, kömür bitti, şimdi gaz yakılıyor. E gaz bitti, Allah'ın ne hazineleri var? Allah'ın hazineleri bitmez. Mevla kıyamete kadar kulların hayat süreceği şekilde olanakları, imkanları var etmiştir, yaratmıştır. وَمَا نُنَزِّلُهُ Biz onları indirmeyiz illâ bi kaderim ma'lûm Ma'lûm ölçülerde vakti saati gelince Mevla onu buldurur efendim onu nasıl kullanacağımızı Mevla Teala ve tıkarası zevver aleminde insan onu bulur onu bir şekilde kulların maslahatına göre evvelden deve sırtında insanlar yük taşıyorlardı لِلَا فِي İlâ fîm, onların kervanları rehleteşşitâ-yı ve sahif yazın. Kışın yazın, kervanlarla yük taşır. Eşin kervanlarla yük taşımakla, deveyle insanları, ülkeleri doyurmak mümkün değil. O kadar ürünleri bir bölgeden bir bölgeye e, götürmek develerle mümkün değil. Mevla kamyonları buldurdu. E, kamyon baş edemedi, dev gemiler, kargo uçakları, trenler vesaire. E, o da yetmezse Mevla başka nakil vasıtaları bir anda oradan oraya nakledilebilecek vasıtalar olur mu? Olur. Allah'ın hazineleri bitmez. La, yani kulun ihtiyacına göre bu ayeti kelimede ''Ve im min şeyin'' her ne varsa diyor Allah. ''Ve im min şeyin'' şey olarak yeryüzünde ne varsa... İlla indenâ katımızdadır hazayn O'nun hazineleri Gördüğünüz, göremediğiniz Bildiğiniz, bilemediğiniz Bütün tasarruf Allahu Teala benim elimdedir diyor Vakti saati gelince Mevla bulduruyor, motor icat ediliyor Elektrik icat ediliyor Efendim vesaire Bunu Mevla o olanakları yaratmış O demiri yaratmış, o camı yaratmış O petrolü oraya depolamış Bunların hepsi Ezeli ilimde Allah'ın takdir ettiği şeyler, bildiğimiz, bilemediğimiz ne hazineler, neler var. وَمَا نُنَزِّلُهُ Biz bunları indirmeyiz illa bir kaderim malum. Malum miktarlarda. Hangi dönemde lazımsa Mevla Teala ve Tekades Hazretleri onu oraya efendim kullandıktırıyor. Size bu kadar lazım olur, buraya bu kadar lazım olur, ödenek çıkartmak gibi. Devlet ne yapıyor? Buraya bir ödenek çıkarttın diyor. Bunu bu kadar kullanın diyor. Bütün şeyi oraya vermiyor. Tabi bu bir misaldir. Ancak Allah'ın Celle Celaluhu'nun tasarrufunun sınırı var mıdır? Yoktur. Allah sınırsız yapabilir mi? Yapabilir. Sınırsız dünya olabilir mi? Olur da on bin kat daha büyük dünya olabilirdi. Zaten cennet öyle değil mi? Cennette ne istiyorsun? Sınır yok. Yemen'in sınırı yok. Hayatın sınırı yok, uçmanın sınırı yok, Dünyi, cennette uçuyor. Oturduğu koltuk, bir şuraya gideyim diyor. Bir anda o koltuğu vesaire. Oturduğu yer uçuyor, gidiyor istediği yere gidiyor. Bi kaderim malum, malum olan miktar. Burada imtihan oluyor insanoğlu. Mevla burada ölçülerle zamanı böyle milimetrik günler uzaması kısaması hayatın devam etmesi vesaire bütün hepsi bir ölçü ve minval üzerine gidiyor ölçülü başı boşluk yok 22 ve Ersenna gönderdik Erriyah her rüzgarları lewakih aşılayıcı olarak gönderdik diyor aşılayıcı yani e, rüzgarların aşılama özelliği var. İşte buradaki poleni öbürüne götürüyor. allah Alem. Veya rüzgarların bir özelliği mesela burada bir ağaç düşünelim. Bunu bir ağaç olarak düşünecek olursak bu ağaç işte 20 metre yukarıda. Burada dalları var. O dallarında şeftali, kayısı, elma, armut. Peki buradaki su buraya nasıl yukarı doğru çıkıyor? Yani su yukarı doğru gitmez. İşte rüzgar hidrofor vazifesini yapıyor. Yani suların aktarılması, suyun taşınması sularda da levaqih böyle bir mana da var. Bunu incelemek lazım. Yani ve ersenna gönderdik riyaha rüzgarları levaqi aşılayıcı. Aşılama özelliği var rüzgarların. İşte ee, işte oradaki şey mesela arıların da öyle e, oradaki polenleri taşıyor vesaire. Fenzenna indiririz minel minassema il gökten maen su. Kur'an-ı Kerim e bunu söyler, söyler, gökten su indiririz der, bulut demez. Bulutu ise ve yünşü sehabes sikal der. Biz gökte bir anda o büyük okyanusları dolduracak kadar bulutları inşa ederiz, yani bir anda yaratırız diyor. Demek ki o gökte bir su zerrecikleri var, onlar aşılanıyor, damlaya dönüşüyor ve... Efendim Allah oradaki o bulutları oluşturuyor sonra yağmur dünyaya iniyor. Ha bu bu şekildedir demiyorum. Yani a, ancak anlaşılan o gökte oluşuyor su. Yani dünyadaki buharlaşma 10 metre gider. E buharlaşmayla olacak olursa e, o zaman en çok buharlaşma yazın oluyor. Yazın az yağmur ya yok için daha fazla yağıyor gibi bu tam bir izahatı değil. Yani buharlaş yukarı çıkıyor falan. E, yukarı çıkıyor aylarca niye bekliyor? Yukarı çıktığımı tekrar geri dönmesi gerekiyor. Yani tencerenin kapağı gibi düşünecek olursak çıkan ilmesi lazım. O kadar basit değil mesele. <gülüyor> mesela. Fenzena indiririz, Mine semai gökten diyor Kur'an. Ma en su. Mesela Rasul Efendimiz miras gecesi göğe doğru çıktığında üç, üçüncü kat semada yedi dünya büyüklüğünde bir deniz gördüm. Tabii bu Deniz dediğimiz şey dünyadaki su gibi düşünmemek lazım bunu. Yani orada diyor varlıklar var, mevcut alemler vardı diyor. Mesela nedir bunlar? Bunları bilemeyeceğiz. Daha birinci kat semayı göremedik ki, yedinci kat semayı, üçüncü kat semayı bilelim. Fez kaynağı kumu, onunla sizi suluyoruz, yani su içiriyoruz. Oma entum siz değilsiniz, lehu o suyu bir hazinin koruyabilecek değilsiniz. Yani suyu koruyamazsınız diyor Allah. Yani suyun kontrolü'nü kulun sağlaması mümkün değil. Mesela e, te, Tebareke suresinde kul arayitum mevlabin ki peki kullarım ne dersiniz in asma sizin suyunuz olsa gavran su toprak derinliklerine doğru çekse feme yetiğim bir maiinmayın o dınarlardan akan suları size kim getirebilir? Toprak sünger gibidir. Toprağı, göllerin içerisindeki su, sünger içeri doğru çektiği gibi efendim dünya da içine doğru çekmesi gerekiyor. Nasıl oluyor kalıyor orada? Dünyanın içerisindeki sular efendim Allah öyle bir denge yaratmış ki Antarktika'dan giren su bütün dünyayı iki defa üç defa turluyor. Sonra lazım olan yere mevla orada dağın tepesinden çıkıyor ve o şekilde oralara hayat oluyor. Bu kendiliğinden olacak bir iş değil. İnsanların ayarlaması mümkün değil. İnsanları bunu kontrol etmesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim çok açıkçası. Ve me entüm siz lehu o suyu bir hazini koruyabilecek <gülüyor> değilsiniz. Ha insanoğlu onu barajlar yapar bir şekilde koruyabilir. Ancak bu senin görebildiğin koruma. O barajlar Efendim tutulan su bir de derinliklere doğru çekilse, dünya içine doğru yutmaya kalkışsa, barajlarda bir gedik oluştu. O gedikten su içeriye doğru gitti. Kayboldu. Ne yapacağız şimdi? Su kayboldu gitti. Göller Diyipten suyu çekiyor mesela. Bazı göller kuruyor. Su içine doğru çekiyor. kayboluyor Kuruyor. Ne ne olacak şimdi? İşte Kur'an-ı Kerim bize haddimizi bildiriyor. Yani yerlerin göklerin sahibi olan Allah, bütün tasarruf benimdir. Bütün elinizdeki maddelerin tasarrufu benim elimdedir. Buyuruyor. Yani insanoğlu şu, şunu iyi bilmeli. Sahip olduğumuz bütün maddeler, bunları Mevla Teala sadece dünya yaratılırken bir su, ki toprak yaratsaydı sadece toprak. Toprağın içerisinde hiçbir element yok. Demir vesaire Allah yaratmamış. Hiçbir maden yok. Ne yapabiliriz? Yani ne yapabiliriz? Hiçbir yapamayız. Mevla Teala ezeli ilminde bir kaderi malum efendim miktarınca bütün yaratacağını yaratmış. Vakti saati gelince kullarına kullandırmış. E, kul da burada haddini bilen cennete gidecek. Haddini bilmeyen haddini bildirilecek yere gidecek siz bir O suyu koruyucu değilsiniz, koruyamazsınız. Yani tümünü kastediyoruz. Yok da baraj yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız. Yani e, İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a dedi ki Allah hayat verir, öldürür. İki kişiyi çağırdı. Efendim, birine serbestsin dedi, bak hayat verdim dedi. Öbürünü öldürün dedi, öldürdüm. Ha dedi, ben de hayat verdim. Halbuki İbrahim Aleyhisselam onu demedi. Bu ahmakça bir cevap yani. Şimdi yani insanlarda biz suyu koruruz falan. Yani Kur'an onu söylemiyor. Suyun ana yapısını, gökten yağışını, yerdeki efendim akışlarını vesaire, bu deverananı yani Antarktika'dan giren, dünyanın içerisine giren suyun dünyanın içerisinde dolaşması vesaire. Yani ayrıntıya da gerek yok. Kullarım siz suyu koruyacak, koruyacak güçte değilsiniz. Siz bu koruyamazsınız. En zor metallerden birisi de sudur. Suyu muhafaza etmek. Onun için Mevla taala suyu dağların tepesine çıkartmış. Oradan akıyor. Onun da izahatlarını daha evvelki derslerde geçti. Ve inna le nehnu nuhyi ve numit. Allah'ımız biliyor ki 23. ayet. Ve inna muhakkak ki bizle nehnu e, nuhni, nuhyi. Nahnu biz tek iki defa burada. Ve inna le nehnu. Elbette muhakkak kesinlikle biz nuhyi hayat veririz. Ve numit öldürürüz. Yani hayat veren Allah'tır. Toprağın içerisindeki bütün o böcekler, hem vay çeşit insanlar da oradan yaratılıyor. Zaten şimdi söyleyecek. Ve nümit öldürecek olan da biziz. Ve nahnul varisun. Sonra, efendim bütün e, sahip olduklarınız sizin elinizden çıkar, ölür. Tekrar bize kalır. Yani benim diyorsunuz ya. E, siz yok oluyorsunuz. Daha belki yedi bin kez dünyada kavimler vardı. Kavimler yok oldu. Ne oldu? O... Tüm mülkler kaldı. Allah'a kaldı. Zaten Allah'ındı. Kullarım mirasçı biziz. Yani dünyayı bana bırakacaksınız. Zaten benim ama bunu anlayın. Bunu anlayın. Benim dediğimi yapın. Benim dediğim gibi canınızı, benim dediğim gibi malınızı, benim dediğim gibi ömrünüzü kullanın. Her şey bana kalacak zaten sonunda. Acayip bir şey. 24. ayet وَلَقَدْ alimnel الْمُسْتَقْدِم۪ينَ minkum. Sizin dine, İslam'a, mukaddesata, Allah, benim yolumda cihatta gayret eden ve ahirete göç eden hepsini biz biliriz. وَلَقَدْ عَلِمْنَا Biliriz, müstakdimîn. Geride yani darbeka ahirete gitmiş ama İslam yolunda, cihat yolunda, Allah'ın dini yolunda. Hayatını bu şekilde sürdürmüş, Allah'a kulluk yapmış. Bunları biz biliriz. وَلَقَدْ alimler الْمُسْتَخِر۪ينَ Yani sonradan gelecek olan, mesela şimdi... İnsan kendi döneminde kim yaşıyor bilmiyor. Ya, bizden sonra yaşayacak veya var olacak, kimler olacak. En son dünyaya gelecek olan insan dünyaya geldikten sonra Mevla Teala en son insan dünyada ayrılınca efendim bu sefer Mevla e, zarar eden dükkanın kapanması gibi Mevla bu şartelleri indirecek. Güneşi söndürecek. Bu kepengi kapatacak. Hani bir insan bir kendisinin dükkanı olsa müşterisi var. Orayı açık tutar. Müşteri azaldı, ancak kirayı çıkartıyor. Kendisi orada boşuna duruyor. Yani başka kazanamıyor. Hele bakalım belki düzelir. Yani yeryüzünde Allah diyen oldukça hemen evet, Mevla Kefengi kapatmıyor. La takumus Allah. Yani Allah'a kulluk eden hak, hakikat manada kulluk oldukça Mevla Kefengi kapatmıyor. O son kulda, gerçek manada Allah'a halis iman ehli de kalmayınca Mevla Celle celâluhu yani iş yapamayan bir dükkan gibi adam ne yapıyor kapatıyor burayı. Mevlâtan da bu dükkanı dünyayı güneş ayı bu sefer ile şemsi kuvviret diyor. Güneş içine de katlanacak diyor. Ay mesela efendi güneşle birleştirilecek diyor. Yıldızlar dökülecek diyor. yani dükkanı kapatacak Allah celle celâluhu. Böyle Geriye kalanları biliriz, yaşayacakları biliriz ve inne rabbeke muhakkak ki senin Rabbin Allah 25. ayet. Huve yahşuruhum. Mevla celle celaluhu yahşuruhum. O insanları huzuruna toplayacak. Bütün dünya mevcudatı Allah'ın huzurunda hesap verecek ve innehu Allah hakimun alim. Hakim, "Vaz'u şey'a mahallihi" demektir. Yaptığı her şey yerli yerindedir. Verdiği hüküm doğrudur. Yani Allah Celle Celaluhu yerlerin göklerin sahibi, yarattığı mahlukatını biliyor, mevcudatını biliyor, insanları biliyor, diğer canlıları biliyor ve bunların ahenk içerisinde yaşayabilmesi için Mevla kurallar koyuyor. O kuralları en iyi bilen Allah'tır. Kendi mülkünde en doğru yaşama şey ...şeklini bilen Allah'tır. İşte onun dediğini yapan... ...huzura kavuşur. Huzur İslam'dadır. Bu, bu demektir. Allah'ın dediğini bir insan yapmayacak olursa... E, ...bu durumda kendi kuralına göre yaşarsan... ...Allah-u Teala... ...sen benim dediğimi yapmıyorsun. Buyurun... ...huzuru yak yakalayamıyor. Yani bir taraftan huzuru yakalarsa da... ...efendim sadece parayla huzur olmuyor. Bu sefer adamın ailesi olmuyor. Efendim vesaire birçok yerlerde... ...arkaç çıkıyor. Yani... Şu anda olayı incelediğimiz zaman ayet-i kerimenin de bize bildirdiğine göre mesela İslam Allah'ın Celle Celaluhu'nun dediğini yapan birisi hem kendisini rahat ettiriyor hem karşısındakini rahat ettiriyor. Mesela Hazreti Ömer bir tane fakir bırak bir yetim bırak hem kendisi rahat ediyor herkesten saygı görüyor hem de bütün halk rahat ediyor. İslam toplumlarına, Osmanlı'ya baktığımız zaman 100-150 yıl mahkemelerde insan yok, hapislerde insan yok. Hapishane kapıları ardına kadar açık. Mahkeme kapıları kilitli yani giden yok. Yani benim bir davam var diye niye? Kendisi Allah'a kulluk edince, herkes Allah'a kulluk edince kimse kimseye zarar vermiyor. Zarar vermeyince huzur tesis ediliyor. Yani din ne yapıyor? Hem kendisi rahat ediyor, karşısındakine de rahat ettiriyor. Esselamu Aleyküm dediği zaman ben selamım, canına, malına, ırzına zarar vermem, şahsına zarar vermem. Huzuru tesis ediyor, yuvasına, çoluğuna, çocuğuna sahip çıkıyor. Ee, şimdi onun dışına çıktığımız zaman mesela tarihe gidelim, Firavun dediğimiz adam ne yapıyor? Mesela hanımı, Asiye annemiz. Bakıyoruz Firavun dediğimiz bu adam, efendim sahip olduğu, kendisine yarayan mesela eşine zarar vermiyor. Etrafına zarar vermiyor. Kendi memleketine zarar vermiyor. Ama kendi memleketinin dışındaki bütün yapıyı yok ediyor. Ben yaşamam için her şeyi yok ederim diyor. Mesela şimdi bakıyoruz, isimle gidelim, yeryüzünde yaşadığımız dünyadaki insanlara. Diyelim ki Amerika ne yapıyor? Kendi ülkesindekilere sahip çıkıyor. Oradaki idareci kendi hanımına iyi davranıyor icabında ama... Bakıyorsunuz kendisinin dışındaki bütün efendim yapıları efendim ben ya yaşama hakkına sahibim sen değilsin e, efendim onun canını da alıyor malını da alıyor her şeyini alıyor yok ediyor bombalar yağdırıyor vesaire geniş bir mesele ama bu için özeti bu yani din insanlık için yaşader İslam dairesinin dışında Allah'ın Celle Celaluhu'nun efendim emrinin dışına çıktığınız zaman o kendin için ya bencillik ortaya koyar. Din ise esas gaye olarak ve عَلَىٰنْ حُس۪يمُ وَلَوْ كَانَ بِيُمْ Kendisinin ihtiyacı olsa bile karşısındakini kendine tercih eder. E, efendim ona yedireyim ben onu giydireyim e, diye hep karşısındakini düşünür. Ve bu şekilde gerçek manada Allah'a kulluk yapan İslam'ı gerçek manada yaşamaya çalışanın yapısı budur. Efendim Müslümanım deyip de dini doğru yaşamayanlar benim için ölçü değil. Yani bizim yani İslam için ölçü değildir. Yani bizim buradaki Efendim İslam'ı doğru anlayıp doğru yaşamak isteyen karşısındakine fayda verir. Burada ne diyor ayet-i kerime? Ve inna rabbeke huwa Allah celle celaluhu bütün mevcudatı huzurunda toplayıp onlara hesaba çekecek. İnnahu hu Allah celle celaluhu hakîmun. Yaptığı her şey yerli yerindedir. Verdiği hükümler yerindedir. Efendim zalime İslam ceza verir, mazlumu korur. Ama beşeri yapıda baktığınız zaman Zalimi insan olarak görür, mazlum zaten mazlumdur, onun zaten sahibi yoktur, ona sahip çıkmaz. Böyle bir genelleme yapılabilir. Yani şunu diyebiliriz, Allah Celle Celaluhu mazluma mağdura, efendim, darda zorda olanlara sahip çıkılmasını emreder. Genel olarak, yapı itibariyle bu şekilde anlaşılıyor. Anil Hakim İbni okup eden bir rivayet burada. وَمَا نُنَزِّلِهُ illa bi مَعْلُمٍ Malum miktar indiririz. Ayet-i Buradaki ma kelimesi. Yani amun e, bir ekserim batar. Mesela min amin. Şimdi amun diyor. Bir ekserim batar. Bir sene çok yağmur yağar. Bir sene bakarız az yağmur yağar. Halbuki Allah Celle Celaluhu aynı miktar yağmur gönderiyor. Yani her yıl. Bir milyon metreküp 1 milyon metreküp yani bu rakam e, şey değil. E, tespitli demiyorum misal bu. Yani her yıl ne kadar yağmur şu kadar 1 milyon metreküp o kadar yağıyor. Peki ne oluyor? Ve rubume ken fil bahr bu yağan yağmurlar bazen dağlara yağar, bazen denizlere yağar ve böyle bazen bazı bölgelere bol yağar, bazı az yağar. Ancak inen yağmur miktarı bütün dünyaya bir kaderin malum hep ölçülüdür. Ve belagene ennehu Yunezilü'l-ma'l matar o yağmuru indiren minel melike melekler indirirler. Her bir yağmur damlasını melekler indirir diyor buradaki rivayet. Minadi veladi iblis veladi adam insanoğlundan efendim cinlerden çok çok fazladır meleklerin sayısı insanoğlundan cinlerden her şeyden fazladır. Yuksunu kullu katre diyor haythu taqawa ma Melekler her bir damlayı hesap ederler. Ve her bir damladan çıkan nebatatın kayıtları vardır. Hepsi hesap edilir diyor. Buradaki efendim rivayette İbn-i rivayet edilmiş. Hadis-ül Kasım e, uzunca bir hadisi şerif. Burada da dikkat çeken bir rivayet var. Kâle Resulullah sellem Ebu Zelgifari'den ''İnnallâhe halaka fil cenneti rihan'' diyor. Cennette bir rüzgar vardı. Bildiğimiz rüzgar değil. Cennette bildiğimiz gibi dünya evsafın hiçbiri yok. En basitinden toprak yok. Yani insanın uğraştığı nefes almak, efendim ağızdaki sular, efendim kan irin ve bunların hiçbirisi yok. Cennette böyle bir e, yel vardır. Yani tatlı bir e, esinti diyelim. Mahiyetini inşallah görürüz. <gülüyor> rüzgar böyle efendim esmeye başlar diyor. Bize bayınız. ...sinin yetmiş yıl... ...ve inne min duniha bâben muallak... ...o esen rüzgarların ardından... ...bir kapalı bir kapı vardır... ...ve inne ma yeytîküm ruh ...min zâlikel bâb... ...işte o kapalı kapının ardından size... ...efendim... ...ufakcık bir... Eee ...yüzük deliği kadar diyor... ...bir noktadan size rüzgar gelir... ...ve le ...eğer o kapı açılacak olsa var ya... ...demek ki kat semanın fevkinde... ...neler var neler... Oradaki o kapı diyor açılacak olursa le'edret bir rüzgar eser ki mabene semaı varlardı min şeyin yani yer ve gök arasında o esen rüzgar ve hu o Allah katındadır. O esen rüzgar efendim cenob rüzgarıdır. Yani 70'te bir esiyor. Yani 70'te bir esen rüzgar işte diyelim 70 km 100 km. Ve bunun 70 katı. E sen rüzgar 70 tane kapının arkasında o şekilde duruyor. O kapının ardından bize gelen bir rüzgar bu şekilde. Yani bunu böyle bir kapı gibi falan düşünmeyelim. Hadis-i şeriflerdeki meseleler efendim bazı müntirler hemen burada işte orada bir odanın kapısı gibi düşünüyor. Şimdi adamın biri rüzgar esiyormuş. Ya kapayın şu camları falan diyormuş. Yani ya camları kapayınca göklerde cam mı var ki cam kapanacak falan. Bu kinayedir. Yani burada anlatılan mesele anlamamız içindir. Netice itibariyle bu gökler böyle bir oda gibi. Yani ben bu dünyayı, kainatı bir köşke benzetiyorum. Köşkün bahçesi vardır, efendim duvarları vardır, tavanı vardır, tavanda ışıkları vardır. E dünyaya bakıyoruz. Efendim halılar misali çimenleri var, havuzlar misali gölleri var. Efendim tavanı var, gök kubbe Avizeler misali yıldızlar güneşler var vesaire. Burası işte yani bunun dışında kim bilir neler oluyor? 700 bin kilometre hızla gidiyoruz. Şimdi uçağın üstü açık olsa insan kafası durmaz uçar oradan. Şimdi dünya da 100 bin kilometre hızla güneşin etrafında dönüyor. Güneş bin kilometre şey, uçak binle gidiyor, 100 binle uçan bir uçağın içerisinde 100 bin kilometrede insan nasıl uçar ya yani? Ee, uçağın içerisindeki hız bin. Yani bir insan çok hızlı giden bir arabada, iki giden bir araba. Kafayı çıkartsan ne olur? Bir de binle gidiyor uçak. Dünya ise yüz binle gidiyor. Yani dünyanın böyle şeyleri var. Etrafında korumaları var. Ee, Mevla Celle Celaluhu işte o esen rüzgarları yetmişte biri olarak gönderiyor. O kapı bir açılsa diyor. Yani bu kapıyı Efendim bildiğimiz bir oda kapısı gibi düşünmek çok nahoş olur yani o değildir anlaşılsın diye bazı ifadeler vardır her şeyin doğrusunu Allah bilir. 26. ayet Velakada halak insane konu bitti şimdi insanın yaratılışına geldi Velakada halakna yarattık el insan insan oğlunun minsal salin salsal kelimesi bir küp demek böyle vurunca böyle küt küt ses çıkartıyor min hamain çamur mesnun kuru çok kuru olmuş dura dura dura mesela Adem Aleyhisselam'dan bahsedilir. Adem Aleyhisselam çamurdan yaratılınca o çamur bekleye bekleye bekleyip bin yıl geçiyor aradan Bin yıl o çamurun bekleme müddetinden. E, malumunuz yani bir çömlek dediğimiz şey e, kuruttuğunuz zaman o toprak çömleğe dönüşüyor, küp kuru oluyor. Vuruyorsunuz küt küt böyle e, ses çıkartın sal sal kelimesi öyle Güm, güm diye ses çıkartan bir hale geliyor Adem Aleyhisselam'ın. Hameyn böyle bir efendim e, bozulmuş hani bir çamur balçık böyle kurtlanır ya. E, dura dura dura dura o çamur da böyle efendim e, kokuşmuş bir hale gelmiş. Yani insanoğlunun ham maddesi bu ya. İnsanoğlunun ham maddesi bir su meni dediğimiz kurtlanmış bir şey yani. E öyle. E ölünce de öyle oluyor. Yani bu insanoğlu daha altın fanusta, böyle altın zebercetli, kristalli bir şey de olabilirdi. Başlangıcı kokuşmuş bir su, ölünce de leş oluyor, kurtlanıyor. Biraz garip oluyor ama benim tespitim değil. İnsanın hakikati bu. Yani kibir yapma, gurur yapma. Gururlarma insanoğlu. Efendim, e, dünya geçicidir burada. Bunu anlamak lazım. İnsan sazmi mesnun diyor kuru. ...kara bir çamurdan yarattım diyor Allah. Vel ...cinleri de halaknahu onları yarattık... ...min kabul ...daha evvelden. Yani insanoğlundan evvel cinler yaratılmış. Feriştahlar vardı mesela Adem Aleyhisselam... ...dünyaya geldiğinde... ...efendim onlar görülüyordu. Ta ki o Süleyman Aleyhisselam... ...dönemine kadar... ...cinleri insanlar görüyorlardı. Süleyman Aleyhisselam... ...bizzat çalıştırdı onları. Pırlantalar, zebercetler denizin diplerinde... Dünyadaki bütün pırlantalar altınlardan 200 kat daha fazla denizin dibinde altınlar var. Denizin diplerinde şey çıkartabiliyorsan buyurun git. Var orada. Ee, şimdi e, cinler oradaki altınları çıkarttılar. Mescid-i Aksa tarafı altın yaldızlarla dolduruldu. Vel canne cinler halaknahu biz onları yarattık diyor Allah. Min kabl evvelden. Min is semum. Nar ateş demektir. Semum ise... Yani insan baktığında orada yanan bir ateş, kırmızı böyle bir çıkan ateş, o değil. Esas ateş şudur, 5 metre e, önümüzde bir ateş yaktık, odunları yaktık, biz burada oturuyoruz. Ondan sonra sıcaklık gelir ve vücudumuzu ısıtır, gözeneklerden içeriye girip, ya ısındım ya, o nasıl bir şey, o kırmızı gelip senin etrafını kuşatmadı. Ya oradaki sıcaklık, yani o ısı... İşte şeytanlar, cinler oradan yaratıldı. Semum dediğimiz o. Yani insanlar zannediyor o kırmızı ateş gibi düşünüyor. Hep böyle kırmızı falan çiziyorlar şeytanı. E, halbuki şeytan dediğimiz o ateşin ısısı, ısı. Görülmüyor. Vücuda giriyor anlaşılmıyor. Ya terledim. E, göster. Görülmez. Rüzgar görülmez. Rüzgar hissedilir. Veya bir şey sallandığı zaman rüzgar esiyor. O zaman anlarsın. Rüzgar görülmeyen bir şeydir. Hava. Efendim, ısı ısı da aynıdır. İnsanın vücuduna giriyor. İşte onun için cinler insanı vücuduna girişi çıkışı anlaşılmıyor. Şimdi burada diyor ki salsal kelimesi etturabul ya biz kuru bir topraktır diyor. Yani halakal insane min salsalin kelfahar ve halakal canne min marciminnar. El salsal min hamain ve huve ettin. Hama kelimesi çamur demek ve mesnun el amles yani efendim kuru kuru bir çamurdan yaratılmış oluyor. Bu <gülüyor> ve yani Hazreti Abbas Adı Efendi diyor ki yani bu bir topraktır. Salsal kelimesi yine daha hak diyor ki en el hama ve el diyor. Yani elhama <gülüyor> elmesnun el mesnun ayeti kerime in <gülüyor> mesnun kelimesi eee <gülüyor> el yani hani su böyle balçık olur da orada da efendim böyle bir kurtçuklar oluşur ya işte insanoğlunun ilk yaratılışı bu. Sonra kurudu. Kuruyunca böyle küp gibi oldu. El muradu bil mesnune mahune elmazlar diyor. Böyle şeyler anlatılıyor. Ennel canne hulika min lehebin Evet. İşte şeytanlar da leheb kelimesi alev demek yani ısı, ateşi. Efendim hulikal melayike melekler min nur. Nurdan yaratıldı. Ve hulikal can şeytanda min marici Ateşin ısısından yaratıldı. Ve Hulika benü insanoğlu da anlattığımız bu vasıflarda yaratılmış oldu. Peki. Ve iz kâle rabbuke. 28. ayet. Ve iz kâle rabbu rabbin dil meleklere dedi ki buyurdu. inni hâlikun beşeram min sal min hemayin meslun. 3 defa tekrar edecek bu. 3 defa. Muhakkak ki ben yaratıcıyım. Beşeram bir canlı ki min sal salin, bir e, küp gibi, min hamai, hamain kelimesi, balçık mesnun, efendim, e, e, yani kurumuş e, topraktan yarattım. Rivayet edilir ki, bin yıl bekleyen o çamur kuru oldu en sonunda. Ve e, yağan yağmurlar da, 900 sene hüzün yağmurları, 100 senede rahmet yağmurun yağdığından bahsedilir. Hıda tuhu ben onu yaratılışını dümdüz yaptığımda buyuruyor Allah yani elini ayağını gözünü kulağını ve nefahtu ufde fihi o popra min ruhi ruhumdan fak'u lehu sajidin ve onlar secde eder oldular yani Allah celle celaluhu yarattığını meleklere buyurdu ki benim yarattığımı kabul edin Kabul ettik ya Rabbim sen ne yaparsan biz tasdik ederiz Allah'a yönelip efendim Adem aleyhisselamı kabul etme. Bu sucude inhina denir. İnhina boyun eme kabul ettim. Yani mesela Selimiye Camii mimari olarak muazzam bir yapısı var. Bir mimar der ki gerçekten buradaki mimari yapıyı kabul ediyorum. Yani olağanüstü güzellikte. Buradaki mana Yoksa Melekler Adem'in, Aleyh Adem Aleyhisselam gidip ayaklarına böyle kapanır gibi, haşa bu manada secde değildir bu. Burada tefsirler tefsirlerde çok net olarak der ki, buradaki secde Allah'a, onun zat-ı nedir? Yani biz yarattığını kabul ediyoruz, tasdik ediyoruz. Bakara suresinde bu mesele çok uzun uzun ayrıntılı bir şekilde orada konuşuldu. O ayeti kerimelerde Bakara suresinde ilk yüzde geçti, orada bu ayrıntılar var. Hasecde'l melaike, Meleklerin hepsi secde etti. Kulluhum hepsi ecmain, illa İblis. iblis hariç eba baş kaldırdı. En yakuna muassacidin secde eden olmaya olmaktan baş kaldırdı. Kabul etmedi. Kale ya iblis, Ma ellâ allate kuma muassacidin? Ne oldu ki sana secde eden olmadın? Kale lem ekun asla olmam li escude secde edecek li beşerin. Bir canlı, bir khalaktehum min sal salin min hemeyin mestun Üçüncü kez tekrar etti burada. Birincisi yaratılışı anlattı. İkincisi meleklere böyle bir şey yarattım dedi. Üçüncüsü şeytan itiraz etmiş oldu. Burada şeytanın batıl itirazı oldu. Allah'ın yaratmasının doğruluğu şeytanın o doğruyu reddetmesi. Doğruyu söyleyerek adam diyor ki ben Allah'ın ahkamına karşıyım diyor. Peki Allah'ın dediği doğru değil mi? Allah sana bu aklı vermedi mi? Allah'ın verdiği akıl ile Allah'a akaret ediyorsun. İşte şeytan da ne yaptı? Burada üç defa tekrar etti. Bir, Allah ben böyle yarattım diyor. Başlangıçta bir çamur gibi görülüyor. Meleklerim diyorlar ki, melekler tamam ya Rabbim, sen ne yaptıysan doğrusunu yaparsın diyor. Şeytan diyor ki böyle yarattığını ben kabul etmem diyor. Adam diyor ki ben Allah'ın ahkamını kabul etmem diyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor benim hükmüm budur diyor. Efendim melekler misali, Allah'a boyun eğenler tamam biz senin dediğini yaparız bunu tasdik ederiz diyor. Peytan diyor ki senin sen böyle yapsan da biz senin dediğini yapmam diyor. Bilmiyorum anlatabildim Yani meselenin özü bu burada üç defa tekrar edilmesi. Bir Allah yaratıntığını ortaya koyuyor. Bunu ne diyelim ahkamını diyelim. Mevla ahkamını ortaya koyuyor. Melekler, misal insanlar, Allahu Ekber, tamam ya Rabbim, biz senin dediğini kabul ederiz. Ve sana secde ederiz ve onu tasdik ederiz. İnhina demek saygı. Biz Allah'ım sana boyun eğeriz. Peki şeytan ne yaptı? Aynısını, min sal salim, min hameyin mesnun. Efendim, çamurdan yarattığım bir nesneyi ben onu kabul etmiyorum ve sana da boyun eğmiyorum. Senin ahkamını kabul etmiyorum, ben sana boyun eğmiyorum. E olabilir ölünceye kadar Mevla müsaade edecek mi şeytana edecek. E şimdi aynen şeytan kötüleri temsil eder, melek de iyileri, Allah'a boyun eğenleri temsil eder. Mevlâ da şeytana müsaade edecek mi? Edecek. Geliyor şimdi konular. Peki şeytan aleyhillane burada haseden hased etti ve küfran inkar etti ve inaden inat etti ve istikbalen baş kaldırdı ve iftiharen böbürlendi bilbatılı batılıyla. Aynısını görüyorum. Adam batıla böbürleniyor, kibirleniyor, baş kaldırıyor, inat ediyor, haset ediyor, inkar ediyor. Hayır diyor, efendim Allah beni yedirse de, içirse de, canımı verse de, hayatımı verse de, ben ona boyun eğmem diyor. Onun dediklerini kabul etmem diyor. Olabilir ölünceye kadar. Ölünceye kadar şeytana Mevla müsaade edecek. Ondan sonra cehennem. Aynı şeyler dönüyor. Yani Allah'a boyun eğen, teslim olanla eğmeyen. Melekler ne yaptılar? Allah'ın senin dediğin doğru dediler. Biz seni emrine boyun eğeriz. Sana secde ederiz. Yaptığını kabul ederiz. Şeytan ne yapıyor? Senin dediğin yanlış diyor. Efendim biz biraz sonra söyleyecek. Ene hayrul minhu. Burada zaten lem yekun liyesjud li Seni yarattığın bir canlıya ben boyun emem. Bu yarattığın doğru değil. O çünkü çamurdan yaratıldı. Ene hayrul. Daha hayırlıyım. Allah'ın ahkamı doğru değil bize huzur veremez ben daha doğruyum diyor adam Ena hayrun minhu da hayırlıyım halaktene min narin beni çamurdan efendim beni ateşten yaratın ve halakta hu o da çamurdan yaratıldı ben daha üstünüm dedi felsefe yapıyor Allah'a akıl öğretmeye kalkışıyor Mevlane ne yaptı burada vay seni gibi şeytan diye sille vurup yerden yere çakabilir miydi çakardı yaptı mı yapmadı neden Mevla Teala kendisini tam anlamıyla göstersin bakalım. Allah acele etmez. Aynı şeyler dönüyor. Mevla baş kaldırıyor. Senin ahkamını kabul etmem diyor. Mevla müsaade ediyor. O da Allah'ın verdiği hayat hürriyetiyle Allah'ı baş kaldırıyor, inkar ediyor. İşte burada haset ediyor, inkar ediyor, inat ediyor, baş kaldırıyor ve böbürlenip o batılında ısrar ediyor. Mevla müsaade ediyor. Allah aceleci değil. Ölünceye kadar. Yap bakalım. Çok tarihte böylelerdi, gördük diyor Allah. Yedi bin kez dünya doldu, inkar ettiler. Sonra tekrar Mevla boşalttı, temizlik yaptı. Efendim, kale. Şu ayeti de okuyalım, dersinde sonuna yaklaştık. فَحْرُجْ مِنْهَا Mevla buyurdu ki, ''Benim huzurumdan çık.'' Efendim, o irkat semanın fevkinde, meleklerin içerisinde dedi. فَإِنَّكَ sen رَجِيمٌ Efendim, kalsan Bir önceki derste geçti cinler göğe yükselmek ister, isterler. Onlara efendim bir yıldız onları yakar. Racim kovulmuş. Sen kovuldun Allah zelle celaluhu buyurdu. Sen kovuldun. Şimdi e, yeryüzünde Allah'ın mülkünde de Allah'a baş kaldıranları Mevla Racim onları kovuyor. Yani e, adamın bir tanesi dedi ki Allah beni seviyor mu sevmiyor mu? Kötü birisi. Bu da net bir cevap verdi. Dedi ki Allah seni sevseydi iman nasip olurdu. Allah'ın huzurunda bir namaz kılar, ibadet ederdin dedi. Demek ki Mevla seni kapısına almıyor. Yani seni huzuruna almıyor. Yani iman ile inkar arasındaki mesele bu. Allah beni seviyor mu? iman ehli İslam'ı yaşıyor. Mevla Teala kendisiyle meşgul ediyorsa demek ki Mevla Celle celalü seni sarayına kabul ediyor. E öbürü ise... Ya Raadullah Teala aleyhibib abdik Allah'ın kulundan yüz çevirmesi iştigal bi ma yani lüzumsuz işlerle meşgul olması. Qaale. Mevla bi fehruc minha çık oradan fe inneke ve inne aleyke la'ne ve inne muhakkak aleyke sana'l la'ne lanet vardır. E şimdi Allah lanet etmez. Peki bu lanet nedir? Ila yeumi'd din kıyamete kadar senin üzerine lanet vardır. İşte o lanet ne oluyor? Allah'a kulluk yapamama. Peki Mevla Celle Celaluhu haşa bir insanı gavur etmez, bir, bir şey gavur etmez. Burada işte az önce dediğimiz Allah-u Teala bütün her şeye ortaya koyuyor. Akıl veriyor, fikir veriyor, imkan veriyor, yetki veriyor. O inat ediyor, baş kaldırıyor, itiraz ediyor. Ben büyüğüm diyor, boyuna emem diyor, benim dediğim doğru diyor. Mevla müsaade ediyor. Fakat Mevla Teala bilir ki senin üzerine lanet vardır. O lanet nedir? Allah'a gönlünü açmaması. Efendim Allah'a teslim olması. Ebu Cehil ölürken bile Allah'a hakaret ederek öldü. Yani Mevla'ya gönlünü açmadı. Hazreti Ömer ile Ebu Cehil arasındaki ikisinin adı da efendim hakemdir. Hakem. Onlara öyle o lakap verilmiş. Peki Hazreti Ömer Müslüman oldu o olamadı. Neden? İkisi de aynı. Hazreti Ömer olayları dinliyordu. Tahlil ediyordu. Ebu Cehil ise ne dinlese dinlesin. Hangi mucizeyi görürse görsün. Resulullah Efendimiz'in mucizesini görüyor. O inat etmiş. Bir defa defterleri şangır diye kapatmış. Şartelleri indirmiş. Inade, yani inat ediyor. Kabe'ye gidiyor. Diyor ki ben hak isem Muhammed helak olsun. Muhammed hak ise ben helak olayım. Adam imana defteri kapatmış. Şimdi dünyada böyle insanlar var. Allah niye hidayet etmiyor? Allah hidayet eder. Ancak adam defterleri kapatmış... Yani ya, İslam'a gönlünü açma derdinde değil. Ya, bu adam kendini cehenneme hazırlıyor. İşte şeytan de, yani e, cehennemi gördüğü halde e, bile bile gidiyor. Ne diyor? Ve inna aleyken lanet. Allah biliyor ki senin üzerine lanet vardır. İlahi kıyamete kadar. Şeytan burada e, mühim bir konuya geldik. Rabbi diyor. Rabbi diyor Allah'ım diyor. Çünkü o da biliyor ki Allah'tan başka kendisine bunları veremez. Madem biliyorsun hidayet nasip et onu demiyor. Bak dünyalık istiyor. Bin yıl biz diyor bu efendi küfür sistemini veya zulmü devam ettireceğiz dediler 28 Şubat'ta vesaire bu ifadeleri bulundurdular. Yani İslam'ın kökünü kazıyacağız gibi ifadeler vesaire. Kimin mülküdürsin sen ya? Yani Allah'ın mülkünde Allah demeyi yasak etmeye kalkışıyor. Ne oldu? 10 sene sürmedi. Mesela Allah kötülerden bizi kurtarsın. Rabbim şeytan diyor Rabbim diyor. Fa ansırni bana mühlet ver <gülüyor> ilayyomi yubasun insanların dirilince dirilecekleri güne kadar. Şimdi burada dirilecekleri güne kadar kıyamet demiyor, dirilecekleri güne kadar müsaade. Et. Yani olaki oralarda kıyamet günü vesaire dirildiğimde olayı görürüm, orada tövbe ederim, pişman olurum diye yavurluğu da biliyor. evla Celle Celalu inne Keminel muzarin sana mühlet verildi. Araf suresinde de var benzerleri. Buraya dikkatimizi verelim. Dünyalık talebini Mevla Teala kafir de olsa veriyor. Şeytan kime dua etti? Allah'ım diyor. Rabbim Allah'ım burada yani benim Rabbim manasındadır. Rabbim orada y var. Allah'ım Rabbim. Kim diyor bunu? Şeytan diyor. Kafir de Allah'ı biliyor. Herkes biliyor aslında. Kendisinin acil bir kululuğu ölüp gideceğini biliyor. Ne dedi burada şeytan? Bana dirilinceye kadar müsaade et ölünce demedi yani işi atlatalım kurtaralım diye. Kale Mevla Teala Mevlayı mı kandıracaksın? İnneke muhakkakisenen minal Efendim sana mühlet verildiği, dünyalık talebin kabul olduğu. Öyle onun için yat veriyor, kat veriyor. Mesela küffaru alem bakıyız. Bütün imkanları veriyor. İla yawmil vaktil malum. Malum vakte kıyamete kadar sana mesela dirilene kadar değil, mahşere kadar değil. Kıyamet geldi mi, o zamana kadar da iman etmedin mi, tescilleneceksin, cehennemin dibine gideceksin. Belki kabirin azabını görürüz, ahireti de görürüz, tövbe ederiz, pişman oluruz. Oraya kadar müsaade et dediği, Ama Mevla Teala diyor ki, hayır, ölünceye kadar müsaade. Şimdi bakıyorsunuz, Mevla Teala Firavun'a müsaade ediyor. 40 sene, 50 sene, 60 sene, Nemrut'a müsaade ediyor. Efendim böyle uzun yıllar, dünya kafirlerine bakıyoruz. İsrail yatı var, katı var, her şeyi var. Bebek, çocuk, çocuk, katlediyor, öldürüyor, mahvediyor. Mevla veriyor. Heytana niye veriyor? Dünya geçici olduğu için kendini ortaya koy bakalım. Ispatla kendini. Mevla müsaade ediliyor. Kale. Rabbi bime agveyteni. Burada konu değişiyor. Demek oluyor ki Mevla Celle Celaluhu. Sonuç itibariyle şunu söyleyelim. Kafir de olsa. Dünyalık isteklerini Mevla Celle Celaluhu verir mi? Verir. Bununla alakalı mesele de burada. Şeytan Rabbi ey Rabbim fe enzırni mühlet ver ila yevmi yubasun. kıyamete kadar bana mühlet ver. Mevla Teala, inneke minen muzarin sana mühlet verildi. Veren kim? Allah. Peki burada talepte bulunan kim? Şeytan. Bu kötü, kafir. Dünyada da aynı şeyleri ortaya koyabiliriz. Dünyalık bir şey istiyorsa Mevla verir. Peki aynı o kötü dediğimiz bir insan inadını, küfrünü, inkarını Allah'a kaldırmayı, saygısızlığını, hasedini bırakır da gönlünü Allah'a açarsa işte Hazreti Ömer'e iman nasip oldu. O dedi ki evet bu doğru yerlerin göklerin sahibi var dedi ya i̇nat etmedi Hazreti Ömer oldu. Ebu Cehil anladığı halde inat etti Ebu Cehil oldu cehennemin dibine gitti. İnsanların yapısı bu. Ya Hazreti Ömer gibi oluyor ya Ebu Cehil gibi oluyor. Yani doğruyu dinleyip inat etmeyip kabul ediyor. Efendim Allah bana iman nasip etsin eder. Yani iman nasip olması hususunda Mevla Teala kimseye ayrım yapmıyor ki. Vallahi vallahi yedi oyla dar-ı selam Allah herkesi cennete davet ediyor. Burada davet ettiği kesin bütün insanlıktır. Ayrım yapmıyor Allah Celle Celalü. Bütün mesele burada Hazreti Ömer gibi doğruyu buldun mu kabul edeceksin. Ebu Cehil gibi inat edilmemesidir. Ya, bu mesele mühim ve tekrar toparlayıp bitireyim. Şeytan ne yaptı? Haset etti. Kafirlik inkar etti, inat etti, baş kaldırdı ve kibir yaptı. Aynısı var hakikaten. Tepeden bakıyorlar böyle Müslümanları hor görüyor, hakir görüyor, kendini büyük görüyor. E, efendim, şey görüyor, e, gör ölünceye kadar. Orada belli olacak kim büyük kim küçük. Mevla o küffarı alemi öyle efendim, küçültecek ki böyle böcekler gibi müslümanların ayaklar altında ezilecek. Yok inleken ken telazizlik ederim. Tat bakalım azabı. Büyük adamsın olacak. Böyle meseleler var. 34. ayete geldik. Amin. Sübhanarabbil aliyil alel vehab. Elhamdülillahi ezadana lihaze ve ma Allah. O salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ala ali ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi rızana nail ile sevdiğin işlerle meşgul eyle. Azabından, gazabından muhafize. Hakkı hak birip hakka tabi olmayı Batılı batıl bilip, tasdik edip ondan da uzaklaşmayı bizlere nasip eyle. Batılla ısrar etmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi cümle, e, iman e, nasip olacak olanların kalplerine şefkat, merhameti doldur. İnatlarından, inkarlarından kurtar. İlahi Ya Rabbi istikamette daime eyle. Güzel dinimizi asli halini anlayıp, asli haliyle yaşamaya muvaffak eyle. Son nefeste eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmayı hepimize nasip eyle. El Fatiha Allahu salatü vesselam. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âleminer <gülüyor> rahmanirrahim. <gülüyor> Mâlikiyevmiddîn. İyyâke na'budü ve iyyâke nestaîn.